hepimizi yargılasın ve şu kısa ömrümüzde bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim defalarca belirttiğimiz gibi insanın durumunun düzelmesi adaletle bozulması ile zulümle olur Rabbimiz Fahin-i yarattığı zaman insana düzenli ve adaletli bir şekilde yaratmıştır. Yani fıtrat üzerine. Kardeşlerim, vücudun sağlık ve afiyeti, organlarının ve vücut bileşiminin adaletli olmasında olduğu gibi, hastalığı da bunun bozulması ile ve sapması ile anılır. Kalbin istikameti, İtitali, adaleti, sağlığı, afiyeti, düzelmesi ve bunlara bağlı kalması da bu şekildedir kardeşlerim. Kişinin tevhidi ne kadar düzgünse istikameti, itidali, adaleti, ahlakı da o kadar güzeldir. Rabbımız ve Teala kalplerin hastalıklarını ve onun şifasını Kur'an'ın birçok yerinde belirtmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu birçok yerde gündeme getirmiştir misal Rabbimiz Fahin'i ve Teala kitabında kalplerinde hastalık vardır Allah onların hastalığını artırmıştır kalplerinde hastalık olanların onlara koştuğunu görürsün Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları azaplandırsın. Rezil etsin ve sizi üstün getirsin de müminlerin gönülleri ferahlandırsın. Kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hakimdir diyor Tevbe 14.15'te. Kardeşlerim yine Rabbimiz Subhanu Kuvveti kitabında Şüphesi size Rabbinizden bir öğüt ve kalplerde olanlara bir şifa gelmiştir. Kurandan müminlere rahmet ve şifa olan ayetleri indiririz. De ki o müminler için hidayet ve şifadır diyor Rabbımız banu kuvvetlerden. Allah Resulünülüsülat ve selam efendimizde bilmiyorlarsa sormaları gerekmez miydi? şüphesiz imkanı olmayanın şifası sormasıdır buyurmuştur kardeşlerim İmam Buhari İbni Mesud'den şöyle rivayet etmiştir Allah'tan korktuğu sürece kişi hayır içindedir bir şeyin tefsirinde şüpheye düşerse birine sorar ve şifa bulur Allah'a yemin ederim ki neredeyse onu da bulamayacaklardır Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin Kardeşlerim Rabbimiz FANUHVETALA'nın kalplerin hastalıklarından bahsettiği belirttiği şeyler kalbin ölümü yaşaması, işitmesi, görmesi akletmesi, dilsizliği sağırlığı ve körlüğü mesabesindedir Amacımız kalbin hastalıklarını bilmektir Bunlar da iki çeşittir. His, duyu bozukluğu, doğal hareketin ve ona bağlı olarak iradenin bozukluğu. Her ikisi de kişiye acı ve azap verir. His, iradeli ve doğal hareket zamanındaki kişi lezzet ve nimet tattığı gibi bunun bozulması halinde de acı ve azap duyar. Onun için kardeşlerim nimet, Allah'ın kuluna verdiği ve ona lezzet ve rahatlık veren Naim'den gelmedir. Lezzet duymanın sebebi uygun olanın hissedilmesi acı duymanın sebebi de aykırı olanın hissedilmesidir. Lezzet ve elem hissetme ve idrak etmenin kendisi değildir kardeşlerim. Sadece ikisinin sonucu ürünü amaç ve gayesidir. Aykırı bir etkenle bazen ağrısı kesilse de hastalık acı verir. Hastalığı gerektiren şey en ufak bir kışkırtıcı ile harekete geçer. Onun için hastalıkta mutlaka acı veren sebebin olması gerekir. Acı da aykırı olan etkenin varlığıyla yok olur. Kardeşlerim kalbin manevi lezzet ve elemi vücudun maddi lezzet ve eleminden çok daha büyüktür. Vücudun hastalanması sebebiyle bedenlerde meydana gelen acı türünden acı, orada da meydana gelebiliyorsa da bu başka bir şeydir. Onun için kalbin hastalanması ve şifası vücudun hastalanması ve şifasından çok önemlidir. Bu hastalık bazen kardeşlerim şüphe türünden olur. <gülüyor> Vesveseye, evhama düşer insan. Allah her türlü vesveseden, evhamdan korusun bizleri. Kalbinde hastalık olan kişi, ümit eder dediği gibi, aynen münafıkların kalplerindeki hastalık bu türdendir. Yani inancın ve iradenin bozukluğu hastalığıdır birinin yanına gelir ben de sendenim der kendi şeytanın yanına gelir ben bu beyinsizden beraber değilim der insanları yoldan çıkmak için iş çıkarmak için her türlü hal, çaba gayret içindedir ama kendi şeytanıyla baş başa gel kaldığında ne der ben yeryüzünü ıslah edicilerdenim der Allah bizi böyle hallere düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Zulme uğrayan kişinin kalbinde hastalık vardır. O da başkasının kendisine etmesini açtığı elemdir. Hakkını oldan ondan aldığı zaman ne yapar? Kalbi rahatlar. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala'nın dediği gibi kardeşlerim. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizden onları azaplandırsın rezil etsin ve sizi üstün getirsin de müminlerin gönülleri ferahlandırsın kalplerindeki öfkeyi gidersin diyor. aynen burada buyurduğu gibi demek ki kardeşlerim kalbin öfkelenmesi duyduğu elem ve eziyeti gidermek için eziyeti gider ve elem yok olursa ...hakkını alır ve öfkesi de ne yapar? Diner. Kardeşlerim, insanın kulağı ile işitmemesi... ...gözü ile görmemesi ve dili ile konuşmaması... ...onun için yararlarının kaçmasına... ...ve zararlarının gelmesine yol açan bir hastalık olduğu gibi... Kardeşlerim, kalbiyle işitmez, görmez, hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan ayıramaması da en büyük hastalıklardandır. Oburca çok yemek veya toprak gibi şeyleri yemesi nasıl zarar veriyorsa insanın, gittikçe acısını artıran bu bozukluğu kayboluncaya kadar yese de yemese de, bu acısı devam eder yani bir insanın kulağının duymaması gözünün görmemesi dilinin kap olması bir yerde arızadır ama bir insanın kalbinin mühürlenmesi gözünün önüne perde çekilmesi ve kulaklarına ağırlık dökülmesi hakka dönememesi hakkı görememesi aynı şeyler kardeşlerim bilmiyor onun için Allah subhanahu ve teala onların gözleri vardır görmezler kulakları vardır işitmezler gözlerinin önüne perdeler çekmişizdir artık hakka dönemezler derken buraya giden bu hale kadar düşüren ameller neler İnsan bunlara dikkat etmediği zaman ağır ağır aşama aşama bu hallere ne yapar düşer gider Allah bizleri bu hale düşürmekten beni buyursun kardeşlerim Allah'ın verdiği nimeti başkasının üzerinde görmeyi çekemeyerek birinin başkanı başkasını kıskanması da Sağlıklı kişileri yeme içmelerine buuz etmesi ve yediklerini görmeyi bile dayanamaması gibidir. Kişi haset ederse haset ettiği kişiye hakkını vermekten nefret etmesi de hastanın kendisine yiyen yemek ve içmekten nefret etmesi gibidir. Kişi de itidal ve sağlık sınırını aşan sevgi ve nefret Vücutta sağlık ve itidal sınırını aşan şehvet ve nefret gibidir. Kalbin körelmesi ve gerçekleri duymayacak şekilde sağırlaşması, yarar ve zarar verecek şeyleri seçememesi, vücudun olayları görecek, dile getirecek, yararlı ve zararlıyı birbirinden seçemeyecek kadar gözünün körelmesi, dilsizleşmesi ve sağırlaşması gibidir. Allah'ım bizi hayırda sabit kılsın. Öyle demiyor mu kardeşlerim? Haset ateşin odunu yediği gibi amelleri ne yapar? Kül eder götürür diyor. Bu aynen doğru giden amelleri düzgün olan bir insanın tutup da Allah'ın vermiş olduğu başka bir kula vermiş olduğu nimeti çekememe, onun bu hallere düşmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Bu da tabii ki kalbin hastalanmasından, kalbin hasete etmesinden ve artık sevginin yerini nefret etmesinden ve karşıdakine gereği gibi hakkını verememekten kaynaklanıyor. Kardeşlerim, gözü görmeyen kişinin gözü açıldığı zaman rahatlama, afiyet ve sevinç duyması nasıl büyüktür olaysa, herhalde kalbin görmesi ve gerçekleri kavraması da o kadar büyüktür değil mi? Kaldı ki kalbin gerçekleri görüp kavramasıyla baş gözünün görmesi arasında ancak Allah'ın bildiği kadar büyük fark vardır. İki hastalığı birbirine benzeterek açıklamak istedik ki çünkü verilen nisanlar birçok şeyin çok daha rahat anlaşılmasına sebep kılar. Rabbim bizlere vücut sıhhati versin. Aynı zamanda kalplerimize de şifa versin kardeşlerim. Cahil insanlar her zaman kendi nefislerine zulüm ettikleri gibi kendi bedenlerine de zulmederler kardeşlerim. Ama giyimde, ama yemede, ama içmede, ama konuşmada, ama bakmada, ama insanların arasına laf getirip götürmede, cahil insanların yapmış olduğu zarar koskoca salih insanların dahi ayağının kaymasına sebep olur takva yarar sağlayan işi yaparak zarar verecek şeylerden sakınmadır zararlı şeyden sakınma yararlı olanı kullanmayı gerektirir yararlı olanı kullanırken kişi aynı zamanda zararlı olanı da kullanmış olabilir bu takdirde sahibi takva sahiplerinden olmaz yani bir insan hem iyi hem kötü amel işlemiş olabilir. Ama hem yararlıyı hem zararlıyı terk etmek olmaz. Kişi normal beslenmekten aciz ise mahvoluncaya kadar ele geçirdiği zararlı maddelerle beslenmeye devam eder. Onun için akıbet takvanın ve mutlakilerin olur. Çünkü kendilerine zarar veren şeylere karşı korunur. Onların sonu İslam ve ikramdır kardeşlerim. İlaç, peris yapma, zor gelen salih amelleri işlemekten dolayı başlangıçta bir acı duyulabilir. Rabbimiz Fahnu ve Teala savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olabilir ki hoşlanmadığınız şey sizin için iyiliğinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğün, kötülüğünüzedir siz bilmezsiniz Allah bilirdir canının çektiği batıl amellerin çokluğu karşısında insan kendini dizginlemekten dolayı acı da duyabilir kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim Rabbinin azametinden korkup da Kendini kötülükten alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz cennettir diyor naziyat kıtta. Evet kardeşlerim kim kendini korumazsa sonunda kendisine zarar verecektir. Hafiften başka şeyleri karıştırarak yarar sağlayan şeyleri yapanların durumu bir şey yemeyerek ve gizlice bir şey almayarak tam korunma yapmalarından daha iyidir. Çünkü hiç beslenmeden tam perhiz yapma vücudu hasta eder. Kötülükleri terk edip iyilikleri işlemeyen kişinin durumu da böyledir kardeşlerim. İnsan hem iyi işleyecek hem de kötülükten ne yapacak? Uzak duracak. Evet. Yahya bin Amr şöyle diyor kardeşlerim. İlim beştir. Biri dünya hayatı olup tevhid ilmidir. Biri dinin gıdasıdır. O da Kur'an ve sünnetin anlamını düşünmektir. Biri dinin ilacıdır. O da fetva bilgisidir ki i̇bn Mesudun dediği gibi kulun başına bir musibet geldiği zaman ondan iyileştirecek birine ihtiyaç duyar. Biri de dinin hastalığı bilgisidir ki sonradan uydurulan şeylerdir. Biri de dinin ölümü bilgisidir ki, büyü ve benzeri şeyler bilgisidir. Diyor. Rabbim bu beş ilmi de hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah tevhidde ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim, kalbin sağlığı, Allah'ı anma, tefekkür ve Rabbimizin razı olduğu ibadetleri yapmaktır. İman ve ilmi güçlendirmektir. Zıttı ile de giderilir. Şüpheler, vesveseler, batıl sevgiler, batıla meyiller bunlar da ne yapar? Tevhidi zayıflatır kardeşlerim. Kardeşlerim sağlığın korunması ilan olur ve hastalığın giderilmesiyle zıttıyla olur. Bu hem vücudun biyolojik hastalığı hem de kalbin dinsel psikolojik hastalığı için aynıdır. İmam Bukhari ve Müslüman rivayet ettiği bir hadiste Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar sonra anası babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar tıpkı hayvanın vücut organları tam yavru doğurması gibi onda herhangi bir organ eksikliği görüyor musunuz? evet Rabbimiz Fahano Hüveteala göklerde ve yerde olanlar O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir, önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O'nundur, O güçlüdür, hakimdir. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize kendisinden bir misal vermektedir. Size verdiğimiz rızıklarda emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur. Ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız? Düşünen milletlere ayetleri böylece uzun uzadıya açıklarız diyor. Hayır zulmedenler körü körüne kendi heveslerine uymuşlar. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola eriştirir? Onların yardımcılarda yoktur buyuruyor. Hakka yönelerek kendimizi Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine vermemiz gerekir kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler diyor Rum suresinde. Kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarını yalnız kendisine ibadet etme ve hiçbir şeyi ortak koşmama olan Hanif yaratılmış üzerine yarattığını bildiriyor. Bu kalbin doğal, salim, doğru, dengeli hareket etme halidir. Bunu terk etmekse büyük bir zulümdür. Ve böyle yapanlar bilgisizce heveslerine uyan kimselerdir. Kalbin sağlıklı olması demek olan bu fıtratın ve yaratılışın ilim ve amel üzerine olarak üzerinde yaratıldığı benzer şeylerle yani azık ve besinlerle beslenmesi gerekir. Onun için dinin tamamı indirilen şeriatla pekiştirilmiş fıtratla olur kardeşlerim. O da Allah'ın sofrasıdır. Allah bu sofraya oturanlardan eylesin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi ziyafet veren herkes ziyafetine katılımlarının olmasını ister Allah'ın ziyafeti de Kur'an'dır demiştir bu Allah'ın gökten indirdiği su gibidir kardeşlerim Kur'an ve sünnette gökten indirilen suya benzetilir fıtratı değiştiren ve kalbi istikametinden çıkarılanlar kalpleri hasta yapan ve öldürmeye çalışanlardır Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabını kalplerde olan hastalıklara şifa olarak indirmiştir. Allah kalplerimizdeki hastalığı kitabından gidersin. Kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala bizleri her halikarda dener. Ali Selat ve Selam Efendimizin dediği gibi Mü'mindir dünyada her şeyinden imtihana çekilir. Gerek nefsinde, gerek eşinde, gerek çocuğunda, gerek malında durur. Dünyada müminin başına gelen musibetler, vücudunun çektiği acılar gibidir kardeşlerim. Vücut onlarla sağlığa kavuşur ve bozuk bileşimlerinden kurtulur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kardeşlerim. Müslümanın çektiği acı, ızdırap, keder, hüzün, sıkıntı ve eziyet hatta ayağına dikenin batması karşılığında mutlaka Allah onun günahını siler diyor. Bu da kim bir kötülük işlerse karşılığını görür ayetinin belirttiği gerçektir kardeşlerim. Allah arınanlardan eylesin kardeşlerim kim dünyada bu hastalıklardan arınmaz sağlığına kavuşmazsa ahirette Allah'ın azabı onu arındırır tıpkı vücudun bozulan ve zararını azaltmak için ilaçlar kullanmayıp mahvolan kişinin durumu olduğu gibi onun için haberde ne denir Hasta için Allah'ım ona acı dediklerinde Allah kendisine rahmet ettiğim bir şeyden dolayı ona nasıl acırım buyurur. Ali sallallahu aleyhi ve hastalık kuru ağacın yapraklarını döktüğü gibi hasta kişinin günahlarını döker diyor. Salgın hastalık, karın ağrısı, göğüs ağrısı gibi hastalıklardan ölen kişiler, suda boğulan, yangında veya enkaz altında ölenler Resul'ün diliyle şehit sayıldığı gibi kalbin hastalıkları da bu şekildedir kardeşler. Hastalık durumlarında kişi Rabbinden korkar ve ölünceye kadar sabrederse Resul'ün diliyle şehit sayılır. Allah'tan korkan ve öldürülünceye kadar sabreden korkak kişi gibi çünkü korkaklık ve cimrilik kalp hastalıklarındandır Allah bu hastalıklardan bizleri korusun onlara kişi boyun eğerse kendisine acı yarır boyun eğmezse vücut hastalıkları gibi acı çektirir bir kadına aşık olan insanın durumu da böyledir kardeşlerim aşık olup iffetini koruyan ve aşkını gizleyip sabreden kişi bu hallere düşer Aşk da psikolojik bir hastalıktır. Tıpkı hastayı zarar verecek şeyleri yemeğe sürüklediği gibi kişiyi zarar verecek şeylere sürükler. Hevesine boyun ererse, eğerse hem dünyada hem de ahirette azabı katmerleşir. Allah şeytanın bu oyununda bütün gençleri, yaşları korusun kardeşlerim. Kardeşlerim, bu hastalıklarla beraber iman ve takva olursa, Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi, Allah'ın mümin için vereceği her hüküm onun için hayırdır. Sevindirici bir şey olursa şükreder ve hayır kazanır. Üzücü bir şey olursa sabreder ve hayır kazanır. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Onun Resuluna, aile fertlerine asabına selam olsun kardeşlerim. Kardeşlerim, cennetliklerin ameli iman ve takvadır. Allah bizim azığımızı da bundan eylesin. Cehennemliklerin ameli ise ameli ise küfür, fısk ve itaatsizliktir. Cennetliklerin amelleri Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iyisi ve kötüsüyle kadere inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanma, namazı kılma, zekatı verme, Ramazan'da oruç tutma, gücü yettiğinde Kabe'yi haç etme... Allah'ı görüyor gibi ibadet etme biz onu görmüyorsak bile o bizi görür kardeşlerim Allah dünyada ihsanı yakalayan ahirette de karşılığı cennette cemalini gören sammı kullanın arasına bizleri de koysun. kardeşlerim cennetliklerin amellerini şöyle bir sayacak olursak konuşurken doğru söyleme Emaneti sahiplerine verme Söz ve anlaşmaya Bağlı kalma Ana babaya iyi davranma Akrabalık Bağlarını kesmeme Komşuya, yetime Miskine, köleye Hayvanlara iyilikte muamele etme Allah'a karşı Samimi olma Ona tevekkül etme Onu ve Resulünü sevme Allah'tan korkma Ümit var olma Ona yönelme Hükmüne sabretme Nimetine şükretme Kur'an'ı okuma Allah'ı anma Ona dua etme Kendisinden isteme ve ona sığınma İyiliği emretme Kötülükten yasaklama Kafir ve münafıklara karşı Allah yolunda cihad etme İlgiyi kesenlerle ilgiyi kurma Vermeyene verme Haksızlık yapanı bağışlama. Evet kardeşlerim, şüphesiz Allah cenneti mutlakileri için hazırlamıştır. Bunlar da açık ve gizli infak edenler, öfkelerini yenenler, insanları bağışlayanlardır. Allah iyi olan ve iyilik yapanları sever kardeşlerim. Bütün işlerde mümin kafir ayrımı yapmadan herkese karşı mümin adaletlidir. Allah müminlik vasfını yakalayan samimi kulların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, cehennemliklerin amelleri ise şöyle bir bakacak olursak, tabii ki bu saydıklarımızın zıttıdır. Allah'a ortak koşma, peygamberleri yalanlama, küfürde, hasette, yalan, Hainlik Zulüm Ahlaksızlık Haksızlık Akraba ve müminlerle ilgiyi kesme Cihattan kaçma Cimrilik iki yüzlü olma Allah'ın rahmetinden ümidi kesme Onun cezasından kendini güvende sanma Musibetler karşısında çileden çıkma Övünme Nimetler karşısında şımarma Allah'ın farzlarını terk etme saldırgan olması, Allah'ın koyduğu ölçüleri çiğneme, yasaklarını işleme, Allah Azze ve Celle'nin yerine, onun kullarından korkma, onun yerine kullara umut bağlama, onlara tevekkül etme, gösteriş, şöhret için amel etme, Kur'an ve sünnete muhalefet etme, Allah'a isyan ederek, kullara itaat etme, batıl üzerine ısrar etme, Allah'ın ayetleriyle alay etme, hakkı inkar etme, bilgi ve tanıklık gibi açıkça söylenmesi gereken şeyleri gizleme, büyücülük, falcılıkla uğraşma, ana babaya kötü davranma, Allah'ın yasakladığı canı haksız öldürme, faiz ve yetim malını yeme, düşmana karşı savaşmaktan kaçma, suçsuz mümin kadınlara iftira yapma. Her iki kesimin amellerinin ayrıntılarını ne kadar anlatsak azdır değil mi kardeşlerim? Demek ki cennetliklerin bütün amelleri Allah'a ve Resulüne itaat etmek kapsamına girenlerdir. Cehennemliklerin bütün amelleri de hangileri kardeşlerim? Allah'a ve Resul'una itaatsiz kapsamına giren hepsi. Allah imanı bize sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı bizden nefret ettirsin kardeşlerim. Bakın Rabbimiz FANUH VE TEALA ne diyor? Bunlar Allah'ın yasalarıdır. Allah'a ve Peygamberine kim itaat ederse onu işlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada temellidirler. Büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve Peygamberine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa, onu temellik kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır diyor Nisa'da. Allah cennete girmeyi ve cennetlik amel işlemeyi nasip etsin bizlere. Kardeşlerim. Sahabelin yaşantısı bizim için her konuda örmektir. Bir gün bir savaş dönüşü, Allah kendisinden razı olsun, sahabelerden bir tanesi mağaraları bol olan, suyu bol olan, ekini bol olan bir araziden geçerken, Allah Resulü Anisi ve Selamı Ey Allah'ın Resulü müsaade etsen de ben şurada uzdete çekilsem ve burada ömrümün geri kalanını tamamlasam dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin insanların içinde kalman ve onların eziyetlerine sabretmen senin için daha hayırlıdır demiştir. Evet kardeşlerim. Kişinin insanların içinde devam etmesi, onların eziyetlerine katlanması ve halkın içinde bulunması muhakkak ki bir insan için en hayırlı işlerden bir tanesidir. Muhakkak ki insanların içinde bulunan, onların eziyetlerine katlanan ve bunların akabinde Rabbine ibadet eden insan, en hayırlı insanlardan bir tanesidir. Kardeşlerim, Alimlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. İnsanlardan ve cinlerden akıllı ve ergin herkesin Allah'tan başka ilahın olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve resul olduğuna şahitlik etmesi gerekir. Allah onu dinin tümünü bildirmek üzere hidayet ve hak dinle gönderdi buna şahit olarak Allah yeter Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara ve cinlere kitap ehlinden olan ve olmayanlara gönderildi açık ve gizli dinle ilgili her şeyde inançlar, hakikatler ve dinle alakalı her konuda herkese peygamber olarak gönderildi. Onun ak akidesi ve hakikati dışında, şeriat ve din yoktur kardeşlerim. Kullardan hiçbir kişi, sözlerde, açık ve gizli amellerde, harplerin inanç ve sözlerinde, ahval ve hakikatlerinde, dille söylenen ve organlarla işlenen bütün şeylerde, Zahir ve batında onun getirdiği şeylere uymadıkça Allah'ın dostluğu, ikramı, rızası, cenneti olmaz kardeşlerim. Zahirde ve batında ona uyanlar dışında Allah'ın dostu yoktur. Bildirdiği kaybı şeyleri tasdik eden farz olduğunu söylediklerini yerine getirerek ve haram olduğunu bildirdiklerinden sakınarak ona itaat edenler dışında Allah'ın dostu yoktur. Onun bildirdiklerini tasdik etmeyen, vacip olduğunu söylediklerine sarılmayan, gerek iç alemde, gerekse organlarda yapılan amellerde, emrettiklerini yapmayanlar, Allah'ın velisi olmak bir yana, mümin bile olamazlar kardeşlerim. Olağanüstü haller olaylar gösterseler bile, sıhhatinin şartlarına uyarak namazı kılmak gibi farz olanları yerine getirmedikçe ve yasaklardan kaçınmadıkça olağanüstülükleri olsa dahi şeytanın halleri olur. Allah'tan uzaklaştırır ve sahiplerine onun öfke ve nefretini artırır. Allah'ım bizi dininde sabit eyle. Kardeşlerim Aklı olmayanlar veya çocuklar mükellef değildirler. Bunlar ceza görmezler. Allah'ın muttakip ellerinden, kurtuluşa eren taraftarlarından ve galip olan erlerinden yapacak imanları ve gizli açık takvaları söz konusu değildir. Ancak babalarına tabi olan müslüman sayılır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala inanan Soyları da inançta kendilerine uyan kimseleri soylarına katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır diyor Tur 21'de. İster akıllı, ister deli, ister bunak, ister ahmak olsun. Farzları yerine getirmeyen ve haramlardan sakınmayan bir kişinin durumuna rağmen Allah'ın muttaki verilerinden, kurtuluşu eren taraftarlarından, başı çeken galip erlerden, Allah'ın iman ve ilim derecelerini yükselttiği kişilerden, yani Allah'ın veli kullarından olduğunu kim düşünürse İslam dininden dönmüş, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerini yalanlamış olur. Çünkü Ali Selatü vesselam Allah'ın velilerin mümin, muttaki kişiler olduğunu Allah'tan bildirmiştir. Ve Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında kardeşlerim iyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah'a inanmış ve O'na karşı gelmekten sakınmışlardır. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. Bu büyük bir başarıdır diyor Yunus 62'de. Allah'ın bizi onlardan kıl kardeşlerim takva Allah'ın rahmetini umarak onun verdiği nur ile Allah'a itaat etmek için kişinin amel etmesi yine Allah'ın verdiği nur ile Allah'ın azabından korkarak Allah'a isyan etmekten kaçınmasıdır Allah'ın bizim takva kıl Kardeşlerim Allah'ın veli kulları ancak onun farzlarını yerine getirerek nafileler işleyerek Allah'a yakınlık kazanırlar. Aynen Buhare'de gelen bir rivayette olduğu gibi kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Öyle olur ki nafilelerle daha çok yaklaşır. Artık diyor gören gözüm işiten kulağım yürüyen ayağım mesabesinde olur Allah'ım bizi onlardan kılsın Allah'ın en çok sevdiği ameller ve en önemlisi fazlardan biri beş vakit namazın vaktinde kılınmasıdır kardeşlerim kıyamet günü de kulun sorguya çekileceği şeylerin başında namaz gelir mümin gecesi Miraç gecesi Allah Azze ve Celle namazı müminlere ne yapmış? Farz kılmıştır. Evet kardeşlerim namaz İslam'ın direğidir. Ve ancak onunla olur. İslam'ın en önemli temel farzıdır. Ömer'in valilere yazdığı mektupta dediği gibi benim için en önemli işiniz namazdır kim namazını korursa dinini korumuş olur kim de yitirirse başka amelleri daha çok yitirir demiştir Allah kendisinden razı olsun evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de namazı terk etmek kişiyle şirk arasında bir perdedir bizim de onlar arasındaki söz namazdır kim namazı terk ederse kafir olur demiştir. Hayızlı ve loğusa kadın dışında akıllı ve ergin her Müslümana namaz farzdır kardeşler. Evet. Kişi namazı her Müslümana farz olduğuna inanmadan salih bir amel olduğuna, Allah'ın sevdiğine ve onun için mükafatlandırdığına da inansa geceyi namazla, gündüzü oruçla da geçirse, aklı olan ve ergenlik yaşına giren her Müslüman üzerine farz olduğuna inanıncaya kadar mürtet sayılır. Allah namazında daim eyleyen onda gevşek olmayan sanmı kullardan eylesin kardeşlerim. Aklı olmayanın imanı farz veya nafile ibadetleri geçersizdir. Allah akıl nimetini hakkıyla bilen, onu hakta yoran, hakta koşturanlardan öylesin kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz uykuluyken diyor, namaz kılmayın diyor. Çünkü diyor ne okuduğunuzu bilmez ve dua ediyorum diye kendinize beddua eder de ona uğrarsınız diyor. Demek ki ibadetlerde bile ayık olmayı emrediyor. Cemaate giderken koşmayın diyor. Ağır ağır gidin, teyenniyle hareket edin. İmama yetiştiğiniz yerde uyun diyor kalanlıysa tek başınıza kılarsınız diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, insanın her halükarda vasat hareket etmesi, vakarlı hareket etmesi insanı her zaman ne yapıyor? Hayırda kılıyor. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Selam Efendimiz teenniyle hareket etme Rahman'dan Acele hareket etme ise şeytandan demiştir. Rabbim kendine giden bu yolda bizleri mağfiret etsin. Bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmasın. İman eden imanının gereği amel eden samimi kullardan eylesin. Rabbimiz kendisini çokça anmayıp Kur'an'ı çokça okumayı, sünnete bağlı kalmayı ve Müslüman kardeşlerine karşı vefalı olmayı hepimize nasip etsin. Cenneti, cennetin içindekilerini arzu eden, o tasvirleri anlayan ve cennette Rabbimizin, gözümüzün gönlümüzün idrak edemediği şeylere talip olan o samimi kullardan eylesin. Ahireti bırakıp da dünyanın geçici heveslerine uyanlardan eylemesin. Ahlakını Kur'an ahlakıyla düzelten, amellerini peygamberin sünnetine tabi kılan ve o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Subhani ki Allahümme ve hamdike Eşveden la ilahe illa entes da fırka ve etubili. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.